Oğuz bilsin Şeytanın Racı İmsin ve nestayinuhu ve nestafiro ve ne ve misiyata Madina. Men yehdihi Laufelamudillaleh ve men yudlifelah hadiyle. Ve eşhedu en la lahi Llaahu wahtuhu laşirikale ve eşhedu en Muhammadan abduhu ve rasulu. Emma bat. Fıına istaqla hadis iktabullah ve khair alhadiyah de Muhammedin sallahualeyhi vassalem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin valâle, ve kulle zalâletin finnâr. riyad Sâlih'in kitabında, ibadetlerde Ölçülü Olma bölümündeyiz. Taha Suresinin ilk iki ayetinde şöyle buyuruyor, Taha, biz bu Kur'an'ı sana güçlük çekesin diye indirmedik. Yine Bakara Suresi 185. ayetinde, Allah size kolaylık ister, zorluk istemez buyrulmuştur. Ayşe radıyallahu şöyle rivayet ediyor. Bir kadınla beraber otururken Nebi aleyhisselatü vesselam geldi ve bu kadın kimdir diye sordu. Ayşe radıyallahu bu kıldığı namazları anlatan falanca kadındır dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeter. Gücünüzün yettiği kadarıyla ibadet size yeter. Vallahi siz usanırsınız ama Allah usanmaz buyurdu. Ayşe radıyallahu Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın katında en sevimli ibadet Az da olsa devamlı yapılanı iyi dedi. Bunu buhar ve müslim rivayet etmişlerdir. Burada kadının söz konusu olan kadının ibadetlerinden bahsediyor Ayşe radiallahu anha ibadetin çokluğundan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bundan hoşlanmıyor. Yani sürekli ibadetle meşhul olma bunda aşırılık bundan hoşlanmıyor. Bilakis gücünüzün yettiği kadarıyla siz yetinin siz bıkarsınız, usanırsınız ama Allah'ın ihsanında bir kesilme söz konusu olmaz buyuruyor ve Ayşe radıyallanha Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın ibadetler konusunda, nafile ibadetler konusunda tutumunda bu özlü cümlesinde ifade ediyor. Yani Allah Resulü'nün en sevdiği şey ibadetin az da olsa devamlı olanıydı. Yani ibadete devam etmek esas. Bir kimse çok ibadetle yola başlasa, yani nafile ibadetler edinse kendine, belli bir müddet sonra insan tabiatı icabı, o usanır, yorulur veya bu ibadetleri yapamayacağı dönemler başından geçer. Bunun yerine sürekli yapabileceği, istikrarlı bir şekilde devam edebileceği şeyleri tavsiye ediyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Enes bin Malik radıyallahu an’ten gelen rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımların evlerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadeti hakkında soru sormak üzere üç kişilik bir grup geldi. Durum kendilerine bildirilince onlar bunu azımsadılar. Yani Peygamber Aleyhisselatü işte gece ibadetini, orucunu, bunun gibi şeylerini azımsadılar. Ve geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında biz neyiz ki? dediler. Yani onun fazla ibadet etmeye ihtiyacı yok. Tabii o az yapabilir ama bizim daha fazla ibadete ihtiyacımız var demek istediler. İşlerinden biri, ben geceleri sürekli namaz kılacağım dedi. Bir diğeri, ben de hayatım boyunca oruç tutacağım ve oruçsuz gün geçirmeyeceğim dedi. Bir diğeri de, ben de ebedi olarak kadınlardan uzak kalıp evlenmeyeceğim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına geldi ve siz şöyle şöyle diyen kimseler misiniz? Dikkat edin. Allah'a yemin olsun ki sizin Allah'tan en çok korkanınız ve ondan en çok sakınanınız benim. Fakat ben bazen oruç tutar, bazen tutmam. Gece namaz da kılarım, uykuda uyurum ve kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim nikah babında rivayet etmişlerdir. i̇bn Mesud radıyallahu anh'tan Nebi aleyhisselatü vesselam 3 defa her türlü işlerinde ileri gidip haddi aşanlar helak oldu buyurdu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Helekel mutenettiu yani tanattu hem yapmacık davranışları içeren bir şey hem de aşırılık. Mesela abdest aşırılık, cemreleri taşlarken aşırılık yani ibadetlerde her konuda aşırılık. Yine vera konusunda inceleyip sık dokumak delilsiz bir şekilde bu tür aşırılıklar kişiyi helak eden şeylerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu tür aşırılıkları böyle kınıyor. Burada i̇bn Mesud Radyalant'tan gelen rivayet kısa, özlü bir şekilde gelmiş. Bu esasında bu hadisin varid olmasına sebep olan başka bir olay var. Yani sahabeler bunu mesela dua konusunda aşırı gidenler hakkında söylüyor. Bu hadisi aktarıyorlar. Mesela Abdurrahman bin Avf'dan var. Sa'd bin Ebi Vakkas Radyalant'tan var. Bunlar oğullarının veya aile fertlerinden birilerinin secili bir şekilde yani böyle şiir gibi işte Ya Rabbi senden cennet, cennetin ortasında bir ev, e evin falanca yerinde şu böyle e şiir gibi dizerek ayrıntılı şeylerle e dua ettiğini görünce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e duada aşırılıktan yasakladı. Başka bir rivayette abdestte aşırılıktan yasakladı. Yani bazı olaylara has olarak da gelmiştir bu. Yine Cemre taşlarken İbn-i Abbas rivayet malum. E, taşları böyle ufak ufak yani olması gerektiği gibi seçilmesini istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun dışında yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın belirlediği ölçüleri aşanların e, her ne kadar din gayesiyle Allah'a ibadet, samimiyet gayesiyle bile olsa e, bunun hoş bir şey olmadığını kişiyi helak eden şeylerden olduğunu bildiriyor. Yani bir kimse dindar olmak istiyorsa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin üzerinde bir dindarlıkla dindar olamaz. Ebu Hureyre Radyalama'ndan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bu din kolaylık dinidir. Bu dinle boy ölçüp de dinin kendisini yenik düşürmediği hiçbir kimse yoktur. Yani dine karşı zorluk yolunu tutan kimse mutlaka o dine kendisi yenik düşer. Orta yolu seçin, muhtedil davranın ve müjdeleyici olun. Günün evvelinde ve sonunda bir de gecenin sonunda Allah'tan yardım isteyin buyurdu. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Yine Bukhari'nin babındaki rivayetinde kuşluk vakti gündüzün son saatlerinde ve gecenin son vakitlerinde yürüyerek hedefine ulaşanlar gibi orta yolu seçin ve mutedil davranın ki maksada erişesiniz. Yani hızlı gitmekle, aşırı gitmekle, ibadetler konusunda kendini fazla vermekle maksada erişemezsin fakat mutedil. Dengeli bir yol tutarak e, maksada erişebilirsiniz diyor. Ve din kolaylık dinidir. Ben müsamakar haniflik diniyle gönderildim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İbadet konularında dinde alabildiğine kolaylaştırma vardır. Yani emredilen şeylerde e, dinin emretti Allah Azze ve Celle'nin veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emretti konularda alabildiğine kolaylaştırma, insanlara yükü hafifletme vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki şey arasında mütereddit kaldığında, tercihte kaldığında mutlaka onun en ehven olanını, en kolay olanını tercih ederdi. Yani bu tür kolaylaştırma e, dinde matlup bir şeydir. Yine kutsi hadiste Allah Azze ve Celle'ye atfen, Allah e, ruhsatlarla amel edilmesini de sever buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine mesela iftarda, acele edilmesinden Allah razı olur diyor. Yani bundan hoşlanır kulunun iftarda acele ettiğini görmekten Allah hoşlanır, razı olur. Yani bunlar ibadet konularında hep alabildiğine kolaylaştırmadır. Aa, prensip meseleleri dediğimiz mesela yasaklanan konular, işte başka kavimlere, başka milletlere benzemekten yasaklayan hususlar, dinin yasakları konularına gelince burada da bir e, sert, keskin çizgiler vardır. Yani buralar çünkü e, dinin yasakladığı konular güç yetirme şartının da aranmadığı şeylerdir. Size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiği kadar yerine getirin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir şeyden de yasaklarsam ona derhal son verin. Yani bu da gösteriyor ki Allah ve Resulü herhangi bir şeyden yasaklamışsa bu e, insanların gücünün yetir yetirebilecekleri bir şey. Yani istitaat kapasitesinde olan bir şey. Dolayısıyla Dinin haram kıldığı, yasakladığı bir şeyi yapan bir kimse, işte benim buna gücüm yetmiyor demesi geçersizdir. İşte ben içki içiyorum, bunu terk edemiyorum dese bu iddia geçersizdir. Uyuşturucu bağımlısı işte bunun haram olduğunu öğrenince ben bunu terk edemiyorum dese bu geçersizdir. İşte ben faizi terk edemiyorum, buna gücüm yetmiyor, işte yapamıyoruz dese bu geçersizdir. Yani dinin yasakladığı hususlarda böyle bir şey yok. Ama ben ayakta namaz kılamıyorum, oturarak kıl. Oturarak kılamıyorum, yatarak kıl. Veya diğer ibadetler. Hastayım, oruç tutamıyorum, tutma. Yani hastaya ruhsat var. Yolcuyum tutamıyorum, tutmayabilirsin. Yani ibadetlerde alabildiğine kolaylaştırma vardır. Ama yasak konularında, dinin yasakladığı konularda böyle bir istitaat sınırı söz konusu değil. Yani yasaklar konusunda herkesin kaçınması gerekir. Enes radıyallahu anh gelen rivayette Nebi aleyhissalatü vesselam mescide girdi ve iki direk arasına gerilmiş bir ip gördü. Bu ip nedir diye sordu. Sahabeler bu ip Zeynep'in'dir. Namaz kılarken yorulunca ona tutunuyor dediler. Yani o kadar çok namaz kılıyor ki demek ki. Bundan dolayı yoruluyor da ayakta kalabilmek için bu ipe tutunmak zorunda kalıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu çözü. Sizden biri namazını zinde oldu, yani dinç olduğu müddetçe kılsın, bu haldeyken kılsın. Yorgunluk hissettiğinde ise yatıp uyusun. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anhadan, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, sizden biriniz namaz kılarken uyuklarsa, uykusu geçinceye kadar yatsın, uyusun. Ona bir uyku hale gelirse... O hal geçince kadar yatsın uysun İlle işte namaz kılacağım diye zorlamasın kendini. Çünkü uykuluyken namaz kılan belki de bilmeyerek Allah'tan af dileyeceğim derken kendisine söyleyebilir. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'ten. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa. Mutedil olur dedi. Yani orta halli olurdu. Allah'u alem cuma hutbesini kastediyor. Yani bu hutbenin uzun tutulmasını, namazın işte daha kısa olup hutbenin aladığında uzun olmasını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka hadisinde de yasaklıyor zaten. Hatta hutbeyi kısa tutması kişinin fakihliğindendir diyor. Yani hutbeyi yapan kimsenin fakihliğindendir diye buyuruyor. Ebu Cuhayfe ve bin Abdullah radiyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret ettiğinde Derda'nın annesini yani hanımını eski elbiseler içerisinde gördü ve ona bu halin nedir diye sordu. Kadın, kardeşin Ebu Derda'nın dünyayla bir ilgisi yok dedi. Sonra Ebu Derda geldi. Selman için yemek hazırladı ve ona buyur ye ben oruçluyum dedi. Selman radiyallahu ''Sen yemedikçe ben de yemem'' deyince Ebu Derda yemekten yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz kılmaya kalktı. Selman ona ''Uyu'' dedi. Ebu Derda da uyudu. Sonra Ebu Derda tekrar namaz kılmaya kalktı. Selman ona ''Uyu'' dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya işte şimdi kalk'' dedi. Ve beraberce namaz kıldılar. Yani çünkü en fazletli vakit gecenin üçte biri. Selman Ebu Derda'ya ''Şüphesiz Rabbinin senin üzerine hakkı vardır.'' Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibinin hakkını sahibine ver dedi. Sonra Ebu Derda Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip olup bitenleri anlattı. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'da Selman doğru söylemiş buyurdu. Bunu Bukhari oruç babında rivayet ediyor. Yani bu e, takriri sünnet dediğimiz... Bölüme giriyor yani Selman radiallahu an söylediklerini teker teker Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tekrar etmiyor da Selman doğru söylemiş yani onu bu söyledikleri şeyler doğrudur diyerek e, takriri onay onayından geçiyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin Az radiallahu anhumadan Nebi sallallahu aleyhi ve Sellem benim Allah'a yemin ederim ki yaşadığım sürece gündüzleri oruç tutup gecelerde namaz kılacağım dediğim haber verilmiş. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyleyen sen misin diye sordu. Ben de kendisine anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Evet o sözü ben söyledim dedim. Nebi aleyhissalatü vesselam senin buna gücün yetmez. Bazen oruç tut bazen de iftar et. Geceleri hem uyu hem de ibadet et. Her ay üç gün oruç tut. Çünkü her ile on kat sevap vardır. Yani her aydan üç gün oruç tuttuğun zaman sanki o ayı bir güne on kat, on gün tutmuş gibi, o ayı oruçlu geçirmiş gibi olursun. Bu ise seneyi tamamen oruçla geçirmek gibidir buyurdu. Ben de bunun daha fazlasına da gücüm yeter dedim. Yani burada aslında İbni Amr radiyallahu hoş bir tavırda olmadığını görüyoruz. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona en uygun, en faziletli olan şeyi söylüyor ama İbn-i Hamr radiyalarına daha fazla ibadet arzuyla daha fazlasına gücüm yeter diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam da burada tolerans gösteriyor İbn-i Çünkü İbn-i Hamr radiyalarına o sıralarda çocuk. Yani ibadete düşkün bir çocuk. Nebi Aleyhissalatu Vesselam o halde bir gün oruç tut, iki gün tutma buyurdu. Ben bunun daha fazlasına gücüm yeter dedim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam o halde bir gün oruç tut, bir gün tutma. Yani gün aşırı oruç tut. Bu da Davud Aleyhisselatü orucudur ve bu oruç tutmanın en güzel, en üstün şeklidir. Başka bir rivayette bu oruçların en faziletlisidir buyurdu. Ben de bunun daha fazlasına gücüm yeter dedim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bundan daha fazletlisi yoktur buyurdu. Eğer ben Resulullah'ın tavsiye ettiği her aydan 3 gün oruç tutmayı kabul etseydim, bu bana ehlimden ve malımdan daha sevgili olacaktı. Yani pişman oluyor artık. Hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın daha fazletlisine, teşvikine rağmen bir söz söylemesine, hem de kendi ısrarından dolayı kendini zora sokmasından ötürü, keşke Allah Resulü'nün o ilk söylediğini kabul etseydim diyor. Başka bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ''Senin gündüzleri oruç tutup gecelerde namaz kıldığın bana haber verilmedi mi zannediyorsun?'' dedi. Ben de ''Evet ey Allah'ın Resulü'' dedim. ''Bunun üzerine bunu yapma. Bazen oruç tut, bazen de iftar et. Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır. Vücudunun senin üzerinde hakkı vardır. Gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Ziyaretçilerinin senin üzerinde hakkı vardır. Şüphesiz her aydan üç gün oruç tutman sana kafi, yeterlidir.'' Çünkü senin için her iyiliğine on misli karşılık vardır. Bu da bütün zamanını oruçlu geçirmen gibidir buyurdu. Abdullah ben durmadım işi zorlaştırdıkça zorluğa uğradım dedi. Sonra ben ey Allah'ın Resulü ben kendimde daha fazlasını yapmaya güç ve kuvvet buluyorum dedim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o halde Allah'ın nebisi Davud'un orucu gibi tut daha fazlasını da yapma buyurdu. Ben Davud'un orucu nasıldır diye sordum. O da senenin yarısı buyurdu. Abdullah yaşlandıkça keşke Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhsatını kabul etmiş olsaydım derdi. Diğer bir rivayette senin gündüzleri oruç tutup gecelerde Kur'an okuduğun bana haber verirmediğimi zannediyorsun dedi. Ben de evet ey Allah'ın Resulü fakat ben böyle yapmakla sadece iyilik ve hayır yapmak istedim dedi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da o halde Allah'ın Nebisi Davud'un orucu gibi tut. Çünkü o insanların en çok ibadet edeniydi. Kur'an'ı da bir ayda baştan sona oku buyurdu. Yani hatmi bir ayda yap. Bu da işte günde bir cüz okumakla oluyor zaten. Ben Allah'ın Resulü daha fazlasını yapmaya gücüm yeter dedim. O halde 20 günde oku buyurdu. Yani Kur'an'ı 20 günde hatmet. Ben de Allah'ın Resulü bundan daha fazlasını yapmaya gücüm yeter dedim. Öyleyse 10 günde oku dedi. Ben tekrar Allah'ın Resulü bundan daha fazlasını yapmaya gücüm yeter deyince... O halde haftada bir sefer baştan sona oku ve bunun üzerine de artırma, yani daha fazla gitme, yani bir haftada hatmet buyurdu. Ben durmadım, işi zorlaştırdıkça zorluğa uğradım dedi İbn Amr. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bana, belki de çok yaşayacaksın, bunu bilemezsin ki buyurdu. Abdullah, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği kadar uzun yaşadım. İhtiyarlayınca Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhsatını kabul etmiş olmayı istedim derdi. Diğer bir rivayette, çocuğunun sen üzerinde hakkı vardır, ziyadesi de vardır. Başka bir rivayette, bütün zamanını oruçla geçirenin orucu yoktur buyurdu. Yani her gün oruç tutanın, hiç tutmamış hükmündedir, geçersizdir. Diğer bir rivayette, Allah'a en sevimli olan oruç, Davud Aleyhisselam'ın orucudur. En sevimli namaz da Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. Davud Aleyhisselam, gecenin yarısına kadar uyur, son üçte birini ibadette geçirir ve sonra, Altıda birinde tekrar uyurdu. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Düşmanla karşılaştığında da kaçmazdı buyurdu. Yine e, İbn-i diğer rivayet. Babam beni soylu bir kadınla evlendirdi. Ara sıra gelinine kocasının halinden sorarmış. O da, o ne iyi erkektir? Geldiğim günden beri yatağıma ayak basmadı ve bana yaklaşmadı dedi. Durum bu şekilde uzayınca babam durumu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiş. O da, onu benimle görüştür demiş. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaşınca bana nasıl oruç tutuyorsun buyurdu. Ben de her gün dedim. Kur'an'ı baştan sona nasıl okuyorsun deyince her gece dedim. Yani her gün hatim ediyor. Ee, yukarıdaki yani geçen rivayetlere benzer şekilde Allah Resulü beni ikaz etti diyor. Abdullah yaşlanınca gece kendisine kolaylık olsun diye Kur'an'ın yedide birini gündüz ailelerinden birine, hanımlarından birine okurdu yorgunluğunu gidermek istediği zaman tuttuğu oruca ara verir ve günleri sayardı. Sonra da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a verdiği sözü yerine getirmemeyi hoş görmediğinden o günler sayısınca oruç tutardı. Bu Kari ve Müslim işte bu farklı hafızlarla değişik yerlerde rivayet etmişlerdir bu hadisi. Halk arasında işte hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış diye yayılmış bir söz var. Aslında bu yani bu lafızda değil de, e, yani tercüme de yanlış da, İMEL ifadesi geçiyor, amelet. Hiç ölmeyecekmişsin gibi dünyada amelet. ölecek ölecekmişsin gibi ahiretin için amelet e, şeklinde geliyor orijinal lafızda. Fakat e, râvilerinden Ubedullah el Aizar diye zayıf bir râv sebebiyle bunun isnadı zayıftır. Fakat metin doğrudur. Yani şu hadiste belirtilen şeydir metin. i̇bn Amr'dan geliyor o rivayette. Yani râvilerden birisi aslında bu olayı özetlemiş hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada ameliyat ee, doğru bir sözdür. Yani şu hadisin özetidir bu. Yani dünyada hiç ölmeyeceğini düşünen bir insan, işte gecesini sabaha kadar uykusuz geçirip namazla ihya etmez. Her gününü oruçlu geçirmez. Çünkü ölümsüz bir hayat var. Yani hiç ölmeyeceğini düşünen bir kimse için. Ne olacak? Dolayısıyla e, ölmeyecekmiş gibi Amellerinde dengeli ol. Yarın ölecekmişsin gibi de amele verme. Yani dengeli bir yol tut. Yani özeti budur esasında. Fakat bunu işte bazıları imel ifadesini yani amel et ifadesini çalış diye tercüme ettiğinden bunu dünya için çalışma şeklinde yorumlar olmuşlar. Bu tamamen e, metinle ilgili bir sıkıntı. Yoksa mana olarak e, şu hadiste anlatılan şeyin özetidir o. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın katiplerinden birisi olan Ebu Ribi, Hanzala bin Reb'i el Useydi, radıyallahu anh'ten. Günün birinde Ebubekir Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve ey Hanzala nasılsın diye sordu. Ben de Hanzala münafık oldu dedim. Ebubekir Bekir, Subhanallah sen ne söylüyorsun dedi. Ben de bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken o bize cennetten, cehennemden bahsediyor. Sanki onları gözlerimizle görüyormuşuz gibi oluyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan ayrılıp eşlerimizin, çocuklarımızın ve işlerimizin başına dönünce bunların çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir Radiyallahu Han Allah'a yemin ederim ki biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız dedi. <gülüyor> Sonra Ebu Bekir'le birlikte yürüdük ve Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın huzuruna girdik. Ben ey Resulü Hanzal'a münafık oldu dedim. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bu da ne demek buyurdu. Ben ey Resulü biz sizin yanınızdayken, siz bize cennetten, cennemden bahsediyorsunuz. Sanki onları gözlerimizle görüyormuş gibi oluyoruz. Sizin huzurunuzdan ayrılıp, eşlerimizin, çocuklarımızın ve işlerimizin başına dönünce bunların çoğunu unutuyoruz. Dedim. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer siz benim yanımda bulunduğunuz hal üzere devam edip bunu sürekli aklınızda tutuyor olsaydınız, melekler sizinle, Yataklarınızda ve yollarda musafa ederlerdi. Fakat ey hanzala bir süre ibadet edin, bir süre de başka işlerle uğraşın buyurdu. Ve bu sözü üç defa tekrarladı. Müslim rivayet etmiştir bunu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerine verdiği eğitim işte normal olanı. Yani sürekli yani her zaman insan Allah Resulü Aleyhisselatü'nün huzurundaymış gibi geçirmesi istenmiyor. Bilakis işte kişinin nefsinin hakkı var, eşinin, çoluk çocuğunun hakkı var. Ee, bunun gibi e, işleriyle de ilgilenmesi gerekiyor. İşte dünya işi için, için, helalinden kazanmak için, bunun için çalışması da üzerine vecibet. Çoluk çocuğunun rızkını kazanması vesaire. Şimdi bunlar e, kişi üzerine düşen şu asgarileri az da olsa devamlı olarak yaptığı zaman Dünya işine çalıştığında bundan da ecir kazanıyor. Eşiyle yemek yedirmesinden, çoluk çocuğuna getirdiği rızktan bundan da ecir kazanıyor. Hatta cinsel ilişkisinden dahi ecir kazanıyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunların hepsini ayrıntılı olarak e, anlatmıştır. Yani e, insanın 360 tane mafsalı vardır, reklamı vardır ve her gün için bunlara sadaka gerekir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vessel. Ve sahabe ilk etapta bu söz biraz ağır geliyor. Yani ilk cümleleri işittiklerinde bu ağır geliyor. 360 tane mafzalın var, eklemin var ve her biri için sadaka gerek. Bunu kim yapabilir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonra ayrıntıya gidiyor. Daha önce Riyaz-ı Salih'in derslerinin önceki bölümlerinde açıklamıştık bunu. Bu hadise aktarmıştık. Yani sadaka kapsamına giren her şeyi Anlatıyor sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çoluk çocuğun ağzına koyduğu lokmayı da bunlar arasında sayıyor. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi tekbir, tahmid bunları da bunlar arasında sayıyor. Ki insan demek ki beş vakit namazına riayet edip devam eder, sonra bu namazların arkasından bu zikirleri yerine getirirse bu sadakalar yerini buluyor. Yani eklemlerin e, sadaka olarak kefaretini kişi ödemiş oluyor. Diğer taraftan şu yönü de var. E, herhalde geçen haftaki derste de işlemiştik bunu da. Kişi mesela seferi. Seferdeyken bu tespihler yapılmıyor biliyorsunuz. Veya cem diyor. Cemdeyken bunlar yapılmıyor. Ama muhkim hallerindeyken kişi bu zikirlere devam ediyorsa işte subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, yani namazın arkasında yapılan zikirler, eğer kişi bunlara muhkim halindeyken devam ediyorsa, seferiyken veya cem ettiği zaman bunları yapmadığında aynı yapmış gibi kendisine yazılıyor. Yani yaptığı zamanlarda, işlediği zamanlardaki bu sebatı sayesinde kişi bunları yapamadığı zamanlarda da, işte hasta olup bazı nafileleri yerine getiremediği zaman da, yapmadan Allah Azze ve Celle'nin lütfu bol, yapmış gibi on necrini Allah veriyor. Yani e, insana düşen, kitapta ve sünnete gelene teslim olmaktır. Yani İbn-i Amr şu tavrına bakın. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok uygun bir şey söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği habere bizim kesin bir itimatla itimat etmemiz, itikad etmemiz gerekir. O diyor ki her aydan üç gün oruç tut, o ayı komple oruçlu geçirmiş gibisin. Ama sen tutup da her gününü oruç tutayım dediğinde o yok hükmünde. Yani isyan etmiş ve zulmetmiş oluyorsun yani esasında. Tıpkı abdest hadisinde geçtiği gibi. İşte bir, birer sefer ağzalar yıkamak yeterli olandır. Asgarisi budur diyor. İki sefer yıkamak ağzaları. Bu benden önceki peygamberlerin sünnetidir diyor. Üç sefer yıkamaya gelince bu benim sünnetimdir diyor. Kim bundan fazla yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiştir diyor. Yani isyan var. Görünüşte itaatte fazlalık gibi olsa bile mesela abdest için ağzını yıkıyorsun. Fazladan. Üç seferdeyle ile dört sefer yıkıyorsun. Buna diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam isyan etmiş ve etmiş olur. Demek ki bu öyle bir çizgi ki asgari olarak sünnette belirtilen şeyin altına indiğin zaman tehlike. Mesela birer sefer yıkamak. Bu asgari sefer diyor ya mesela şialar Ayaklarını hiç yıkamıyor. Ayaklarını yıkamıyorlar. Yani farz değil. Onların itikadında. Bazıları daha başka şeyler öne sürüyorlar. Bazıları da fazlalık. Mesela zayıf hadisle gelmiş, cidden zayıf, şiddetli bir zayıflıkla gelmiş yani, boynu mesh etmek. Kim işte boynunu mesh ederse abdest esnasında, kıyamet günü ahirette işte bu bukalardan emin olur diye uydurmaya yakın zayıf bir rivayetle böyle bir şey gelmiş. Ya zayıf da olsa ben bununla amel edeyim dese bir kimse işte isyan etmiş ve zulmetmiş olur. Çünkü kişiye düşen şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak ne gelmişse bununla amel etmektir. İhtiyat olsun diye delilsiz bir şeyle yani aslen delil değildir. Çünkü zayıf. Şiddetli i̇şte zayıf. Bununla da amel etse bir kimse bidat işlemiş olur. İsyan etmiş ve zulmetmiş olur yani. Demek ki Çizgiyi iyi korumak lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sayıh olarak gelenlerin ne üzerine çıkacaksın ne de o asgari sınır olarak belirtilenin altına ineceksin. Oruç tuttuğunda imsakı geciktir diyor. Sahuru geciktir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buna uyacaksın. İftarda acele et diyor. Buna uyacaksın. Yani bunlar emirle de geliyor. Yasak kipiyle de geliyor. Yahudilere, Hristiyanlara, el kitabı benzemekten yasaklama lafzıyla da geliyor bunlar. Şimdi akıl ile baktığın zaman zaten insanların en çok hataya düştüğü nokta burası. Ya yani ne var? İşte Diyanet mesela bir saat önce okuyor imsak vaktini. İhtiyaplı olsun, önceden başlayiver, ne olur? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini bilmeyen insanlar evet böyle diyor. Yani şu öğretilerini Allah Resulü'nün sünnetindeki ölçülerini bilmeyen insan, peygambere itaatin mahiyetini, ittibat tevhidinin önemini bilmeyen insan böyle düşünüyor. Diyor ki ne var? diyor? Biraz önce, bir saat önce imsak yapıver. İnanın bu kişi sünnete uymak için sırf şu sünnet hatta emir yerine gelsin diye, bir de kafirlere muhalefet kitab eline muhalefet gerçekleşsin diye özellikle yiyecek, içecek hiçbir durumu olmasa bile en son vakitte su içmesi gerekir insanın. Bu emir kipiyle gelmektedir ve yasak kipiyle gelmektedir aynı zamanda. Yani hem emir var hem yasak var. kitab eline benzemekten yasaklama var. Hem de Allah Resulü'nden emir var bu konuda. Ve ümmetin fıtratı da budur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunu yaptıkları sürece, iftarda acele ettikleri sürece fıtrat üzere kalmaya devam ederler. Bu ümmet demek ki neden bozulmuş? Yani fıtrattan neden sapmış? Bak, Basit görünen sebeplerde, Akılla yanaşıyor, hisle yanaşıyor. Diyor ki, yani ne var diyor, 10 dakika daha sabrediversen. Yani iftarı 10 dakika daha erteleyiversen. Mesele bu değil ki, 10 dakika önce ben e, yesem ne olur, yemesem ne olur? 10 dakika, yani o saate kadar hoş tutmuşum, bir 10 dakika daha tutarım herhalde. Bu mesele değil. Fakat mesele şu ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu emrini yerine getirme. Bu yasağından kaçınma, kitabı benzemekten kaçınma. Ve bunun arkasında e, bu itibat evhidi diyoruz Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerin işidir itibat tevhidine riayet etmek Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse için işte bir yaşadığın toplumda insanların çoğu Müslümanların çoğu farklı bir yol tutmuş onlara muhalefet etme hemen bu şüphe geliyor. Ee, onlara muhalefet etmemek için bu sefer Allah'a ve Resulüne muhalefet ediyoruz. Hangisi daha tehlikeli? Evet, biz işte sırf muhalefet olsun, sırf ayrılık olsun, sırf ihtilaf olsun diye yapmayız. Allah'a sığınırız böyle bir şeyden. Ama bu topluma, bu Müslümanlara muhalefet etmeyelim diye düşündüğümüz bu şey, eğer Allah'a ve Resulüne bizi muhalefet ettiriyorsa, burada bir yanlışlık var. Allah Azze ve Celle kitabında bu tip şeylerden, ümmeti yasaklamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şurada, helekel müteneddiun yani aşırı gidenler helak oldu dediği kimselerdendir buradaki aşırı gidenler. Aleyküm selamlarım. Yani e, dinin ruhsatları konusunda Allah Azze ve Celle azimetlerle amel edilmesinden hoşlandığı gibi ruhsatlarla da hoşlanılmaz, e, amel edilmesinden hoşlanır. Bundan razı olur buyruluyor hadiste. Mesela seferde namazı kısaltma meselesinde yine bazı insanlar, ta sahabe döneminden beri var bunlar. Diyorlar ki, ayette diyor ki, yani ayetin birebir lafzını aldığınız zaman, düşmanların size zarar vermesinden korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir sakınca yoktur. Ayette bu var. Nisa suresinin 102. ayetinde. Eğer düşmanların size zarar vermesinden korkarsanız, sakınırsanız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabelerine belli bir din öğretti. Seferlik ahkamını da öğretmişti. Doğrudan Allah Resulü'nden bu meseleleri öğrenmiş olanlardan başkaları. Artık yeni bir takım kimseler. Meselenin özünü bilmeyen sahabeler veya tabi'in. Sahabeye bu meseleyi soruyor. Çünkü akıllarına takılıyor. Kur'an'da diyor ki düşmandan korkarsanız. Kısaltmanızda sakınca yok. Diyorlar ki Ömer bin Attab radıyallahu anh, E şimdi diyor güven haline kavuştuk. Yani ayette korku halinde diyor. Ama şimdi o korku kalmadı. Yani şu an güvendeyiz. <gülüyor> Güvende olduğumuz zamanda mı böyle? Ömer radıyallahu anh, diyor ki biz hiçbir şey bilmezken Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bize hidayetle geldi. Ve o dedi ki aynı şeyi senin sorduğun aynı şeyi ben de sordum Allah Resulüne. Yani bu güven hali bugün ortaya çıkmış bir şey değil. Allah Resulü zamanında da oldu bu. Ve biz bunu sorduk. Ayette böyle diyor, Allah'ın Resulü şu an güven halindeyiz, düşmanlardan korkacak bir şey yok diye. Biz sorduk bunu Allah Resulü'ne. Dedi ki, bu Allah'ın size bir ihsanıdır. Onu sakın reddetmeyin. Şimdi, e, İsra Suresinde ve daha başka ayetlerde, pek çok ayetlerde Allah Azze ve Celle kelamcıları, yani cedele girenleri kınamıştır. Mesela Allah ve رسولü bir şey söylüyor. İşte Yahudilerden örnekler var. Bu ümmette müşriklerden işte sırf tartışma açmak için işte sözü eğip bükenler var. Allah ve رسولü bir şey söylediği zaman orada söz biter. Yani mümin için, iman eden için bitmesi gerekir. Yani Kur'an'ın işlediği en temel konudur bu. Allah ve رسولü bir şey hükmettiği zaman iman etmiş hiçbir erkek veya kadına artık başka bir tercih yoktur. Vallahu yahkumu vela mu'aqbel yok mihi. Ra'd Suresinin son ayetlerinde Allah hükmeder, onun hükmünün mu'aqbeli yoktur. Yani onun arkasına söz yoktur demek bu. Onun arkasına söz söyleyecek yoktur. Ya olması gereken bu. Allah hükmetcek, söz biter. Rasulü bir şey söyleyecek, sayıh olarak gelecek bu. Bunun arkasına söz olmaz artık. Bakın böyle bir olay var. Bu hadis, söylediğim hadis Sahih-i Müslim'de. Bu hadis Sahih-i Müslim'de olmasına rağmen sonradan gelen insanlar, yani tabiin işte bir cehalet sebebiyle meselenin ayrıntısını bilmemek sebebiyle acaba farklı bir şey var mı diye bilmediği konuyu sabiye sormuş. Sahabe de Allah Resulünden e, örnekle bu meseleyi izah etmiş. Şimdi birileri yorum yapabilir. Yapıyorlar da. İşte şöyleydi de böyleydi de bugün işte arabalar var, trenler var, uçaklar var. Yani uçakla bir yere giden de mi namaz kısaltacak? Uçakla, gemiyle giden, arabayla giden. Bu, tren icat edildiği zaman, yani Osmanlı'nın son zamanlarında, tren icat edildiği zaman o zamanın ulemasının, kelamcılarının meselesiydi. Yani tren var, tren çıktı, e ne olacak? Bakın kelamdır bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte yolculuk şartları şöyle şöyle olursa bunu böyle yaparsınız. Böyle bir izah var mı? Yani dinde bu konu eksik bırakılmışsa ki haşa diyoruz biz burada. Yani din eksik değil bilakis kamildir. Mevcut haliyle ile kamildir. Sükut edilen konularda kendi içerisinde bir hükme bağlıdır. Yani sükut edilen konu yani kitap ve sünnet naslarının sükut etti, hakkında hüküm belirtmediği konu ya ibadetle alakalı? Ya ibadet dışındaki konularla alakalıdır. İbadetle alakalıysa asıl olan ondan uzak durmak, haramlık. Eşya ile alakalı, ibadet dışındaki konularla, Allah'a yakınlık istenen, dinle alakalı konuların dışındaysa, bunlarda da aksini belirten bir delil olmadıkça kimse buna haram diyemez. Bugünlerde mesela fıkıh kitaplarına, ilmel kitaplarına, bir şeylere baktığınız zaman bir sürü yorumlar bulursunuz. Yani sanki fakihlik demek, fıkıh alimliği kurumu, alimlik kurumu veya müftülük kurumu, dinde yeni meseleler icat edip de bunları birer birer, teker teker hükme bağlamak. <gülüyor> yani buna dönüşmüş, böyle bir kurum haline gelmiş. Dolayısıyla bu alimler de mertebelerinden çok daha farklı yerlere konmuştur. Çünkü e, kitaba ve sünnete iman edenler için vahiy kesilmiştir. Ama bunlara göre vahiy kesilmemiş adeta. Yani vahiyin kesilmesinin anlamı nedir? Bugünkü zihniyette aslında vahiyin kesilmesinin bir anlamı yok. Vahiy kesilmemiştir aslında. Şeyhlerin keşifleri var. Fakihlerin reyleri var. Yani vahiy ne diyor? Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'den çıktı mı, tekrar Medine'ye dönünceye kadar namazı kısaltırdı. Medine'den çıktı mı, tekrar Medine'ye dönünceye kadar İbn-i Abbas'tan geleni vüvette, Namazı kısaltırdı. Asıl bu şimdi. Birileri ilim ehlinden, önceki seleften birileri buna mesafe e, belirlemeye çalışmışlar. Yani kendilerince işte seferilik meselesini yorumlamaya çalışmışlar. İşte ben şöyle olmadıkça kendimi seferi saymam. Ben böyle olmadıkça seferi saymam kendimi. Dikkat edin. Burada dikkat edeceğimiz nokta. Bu kimseler dinde delil midir? Ne kadar büyük alimler olurlarsa olsunlar, hatta sahabe bile olsa, dinde delil midir? Bunlar dinde delil değildir. Yani sahabe de olsa dinde delil değildir. İlk önce hakkın bir teslim edilmesi gerekir. Vahiy kesilmiştir. Yani hakkında ihtilaf edilmeyecek, şek şüphe bulunmayacak şey sadece vahiydir. Siz Rabbinizden vahiyedirlerine uyun, başka dostlar edinip de onlara uymayın diyor Allah Azze ve Celle. Bunlar vahiy değil. Dolayısıyla bunların isabet etmiş olma ihtimali de var, yanılmış olma ihtimali de var. Zan ve ihtimal üzere kurulu olan bu reylerin hiçbirisi dinle delil değildir. Peki alimlerin iştihadına sanki vahiyle ile eşdeğer derecede helal koyma, haram koyma yetkisini verenlere göre vahiy kesilmiş midir? Hayır, halen vahiy canlıdır. Sürekli alimler aslında işte vahiy geliyor demeseler de sanki vahiy makineleridir birer. O konuma konmuşlardır. Bulundukları mertebeden yukarı çıkarılmıştır. Dolayısıyla ihtilaflar olay gelmeye devam ediyor. Allah Azze ve Celle çok net bir ifadeyle hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyi Allah'a ve Resulüne döndürün diyor eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'a ve Resulüne döndürme yani vahye döndürme vahiden ibaret olan kitap ve sayı sünnete döndürmedir sen sayı sünnete döndürdün zaman mesela şu seferlik meselesini bak Tirmizi'nin az önce aktardığımız rivayetinde İbn Abbas'ın rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'den çıktığı zaman dönünceye kadar namazı kısaltırdı bak Allah Resulü'nün fiili bu Burada zaman tayini var mı? Burada mesafe tayini var mı? Kim mesafe tayininde bulunuyorsa, kim zaman tayininde bulunuyorsa, bunlar sıkıntı içeren reyler. Hayır, sünnetin üzerine bir şey eklemeyelim. Evet, birileri 90 kilometre demiş, birileri 120 kilometre demiş, birileri işte Cid'de, Usfan gibi olmadıkça İbn Abbas radyalarına mesela böyle demiş. Ama sahabe ihtilaf etmiş bak. İhtilaf etmeyip de icma etselerdi sahabe, evet bu hüccet olurdu. Niye? Çünkü vahye muhatap olanlar bunlar. Ve bunlar bu vahyi anlamakta ittifak etmişler derdik. Sahabenin bu icmanı alırdık. Ama icma etmemişlerse, ittifak etmemişlerse, yani Nas'ın delalet ettiği şey budur diye ittifak etmemişler. i̇bn Abbas diyor ki, cidde ve usfana gitmedikçe ben seferi olmam diyor bir kavlinde. Cidde ve Usman işte 120 kilometre diyenlerin delildir. Şafilerin delildir bu. Seferlik mesafesi 120 kilometre diyenlerin delili. i̇bn Ömer de Allah Resulü ve Vesselam sahabesi. O da Kur'an ve Sünnet'e doğrudan muhatap olanlardan birisi. O da diyor ki ben diyor bir anlık bir yere gitsem bile seferi olurum diyor. Başka bir rivayette şu Karataşlı geçtiğimiz mi seferisin diyor. Cebele bin rivayetinde şu köprüyü geçtiğimiz mi seferisin diyor. Yani bunun gibi sahabelerden, daha başkalarından rivayetler var. Enes radıyallahu rivayet var. Onu bırakın. Bu konuda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan net bir ifade var bakın. Hükmen merfu, yani Allah Resulü'nün fiili bir sünneti olarak. Behiyetül Kelbi radıyallahu anh'ın rivayet. Bu namaz hakkında değil belki, oruç hakkında. Ama seferilli belirten bir şey. Diyor ki, ravi Mansur el-Kelbi Raymullah, Dahiyet-ül Kelbi diyor, Ukbe bin Amir'in köyüne gitti diyor. Burası diyor 3 mil mesafedeydi. Ve aylardan Ramazan'dı. 3 mil mesafe. Yani 3 mil e, yani buna net 5 km diyemiyorsun da 1 mil eee yani bu ölçülere, birimlere vurulmamış şekilde bir mil karşıya baktığın zaman karşıdan gelen erkek mi, kadın mı, bu tarafa mı gelmekte, arkasını dönüp mü gitmekte bunu seçtiğin son noktadır bir mil. Bunu da tahminen işte e, bir buçuk kilometre ile iki kilometre arasında bir mesafe olarak şey yapıyorlar. En uzununu aldığımız zaman üç mil altı kilometre yapar. Altı kilometrelik bir yer. Altı kilometrelik bir yere gidiyor bu sahabele. Yanında işte tabinden birileri var ve oruç tutmuyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine baktığın zaman oruç tutmamak, seferdeyken oruç tutmamak tutmaktan neredeyse daha iyi. Bazı kimseler bu görüşte yani tutmamanın, seferdeyken oruç tutmamanın daha fazletli olduğu görüşünde. Ama Allah Resulü'nün hadisi bu konuda nettir. Yani bu görüş ayrılıklarına gerek yok tutmak mı dahi, tutmamak mı dahi eşit diyor Allah Resulü Aleyhisselatüsselam. Şu kavliyle <gülüyor> seferde oruç tutmak iyilikten değil. Yani daha fazladdi bir şey değil. Nevhumu muhalifi seferde oruç tutmamak da diğerinden daha fazladdi değil. Sadece bazı arizi sebepler söz konusu olabilir. Vacibin mesela ee, kendi sebebiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Hükmü çıkarılmıştır, kayde olarak. Bir vacip ancak bir şey sebebiyle tamamlanıyorsa o şey de dolaylı olarak vacip olur. Dolaylı vacip diyoruz buna. İşte mesela cihat. Cihat söz konusu olduğu zaman sefere çıkıyorsun ve burada kuvvete ihtiyaç var. Yani Müslümanların güçlü kuvvetli olmaları lazım. Burada oruç tutmamak tutmaktan daha fazlididir. Yani Müslümanların gücüne, kuvvetine ihtiyaç olan vakitlerde. Bir kıssa var. Bu kıssada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bugün oruç tutmayanlar Eci götürdü diyor sefer esnasında. Niye? Çünkü onlar işte çadırları kurdular, harbi için hazırlıkları yaptılar ama oruç tutanlar yığıldı kaldı. Oruç tutmayanlar diyor rejri götürdü diyor. Başka bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafile halinde cihat için gittikleri ve Müslümanların kuvvetine ihtiyaç olan bir zaman oruçlular Ramazan cemaatin kendisini görmesini, yaklaşmasını bekleyerek hepsinin göz önünde orucunu açıyor. Bir su içiyor matarasından. Ve e, oruç tutmamalarını, oruçlarını açmalarını, iftar etmelerini işaret ediyor, e, teşvik ediyor. Bazıları yine de ısrar ediyor, tutuyorlar. Humul usat diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar isyankarlardır diyor. Çünkü vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir. Yani bu e, Belli zaman ve durumlarla alakalı bir şey, halle alakalı bir şey. E burada biz işte seferdeyken oruç tutmamak vaciptir de demiyoruz, dikkat edin. Sadece eğer oruç tutmamak, cihat gibi Müslümanların kuvvetine ihtiyaç duyulan bir şey gerektiriyorsa, işte dolaylı vacip olur, o ayrı mesele. Ama sıradan bir an, Uhbe bin Amir'in köyüne ziyarete gitmiştir 7 kere diyorlar ve oruç tutmuyor çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seferde oruç tutmak iyilikten değildir. Hadisini biliyor. Bazıları, işte onunla beraber gidenler oruç tutuyorlar. Ve Dıhiyetül Kelbir Radiyallahu Anh'ın garipsediği ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalif bulduğu şey, onların oruç tutmaları değil, dikkat edin. Onların oruç tutup da oruç tutmayanı eleştirmeleri. Bu ne, bu kadarcık mesafe, yani üç mil. 5 kilometre 6 kilometre ya 3 millilik yolculuğun kime ne sıkıntısı olur şey olarak hangi zamanda olursa olsun atın arabanın olmadığı zamanda bile yalınayak yürüyerek gitse yani orca ne sıkıntısı olur yani bu kadarcık mesafede yani böyle ileri geri laf söylediklerini işte tavırlarını seziyordu Hedül Kelbi Radyo'nun ellerini açıyor ya Rabbi diyor artık diyor canımı al hiç görmeyeceğimi zannettiğim bir şeyi gördüm diyor nasıl olur bu Allah Resulü'nün sünnetine muhalefet ediliyor diyor. Yani bu muhalefet işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seferderken uğur tutmak iyilikten değildir sözüne rağmen bunu işte bir kötülük gibi görmeleri birilerinin. Ve mesafeye dikkat edin. Üç mil. Biz şunu söylemiyoruz. Sefer mesafesi asgari üç mil olmalıdır. Bunu söylemiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili hadisleri hüküm olarak, kaydı olarak e, bu şeydir. E, takrir edilmiş bir kaydedir. Kavli sözleri vücup veya haramlık ifade edebilir. Sarf eden başka bir delil yoksa. Emirleri vacip ifade eder. Yasakları haramlık ifade eder. Ama fiilleri, mücerret fiilleri müstahhaplık ifade eder. Yani mutlak vücut. E, Delil değildir Allah Resulü'nün fiilleri. Asgari olarak cevaza delalet eder bu ayrı mesele. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'den çıktı mı dönünceye kadar namazı kısaltırdı. Bakın bütün ihtilaflar geliyor bu hadisin sınırında kalıyor. Sahabelerin, reyleri, görüşleri, alimlerin görüşleri bunlar dinde delil değildir. İhtilaf edilen ne varsa helalde, haramda, dinle ilgili, vücutta, müstahaplıkta ne varsa bunların kitap ve sünnete döndürülmesi zorunludur. Ama kitap ve sünnete döndürdükten sonra yorumlar geliyorsa işin içerisine, mesela e, kitaplarda bu tip şeyler çok, mesela az önce oradan girdik, tren çıkmış, tren çıkınca millet böyle diyor. Elmal Hamdi Yazır'ın kitabında görürsünüz. Said Nursi ile Elmal Hamdi Yazır arasında bu konuda ilmi reddiyeleşme vardır. Trenle gidilen bir yere şimendifer diyorlar. Şimendiferle gidilen bir yerde işte seferi olunur mu? Elmal Hamdi Yazır diyor ki olmaz. Kelamcı çünkü. Said Nursi de diyor ki hayır olur. Yani burada illet belirtilmemiştir. Sünnette neyse buna tabi olmak gerekir diye sünneti savunuyor burada Said Nursi aralarında böyle bir çekişme vardır. Osmanlı'dan yadigar bir tartışma bu. Günümüzde ise daha değişik şeyler. Şimdi hepimizin altında yani bizatihi arabası olmasa bile dolmuşla gidiyor, otobüste gidiyor, şuradan şuraya gidiyor, oradan buraya gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde mesela atla veya ayak üzeri yapılan yolculukların yerine artık bu arabalar almış ya, biz şimdi arabalarla düşünüyoruz artık. Yani seferlik mesafesini falan. Hayır. Bu dinin hükümleri arabalar icat olmadan kondu. Ve kıyamet gününe kadar kimsenin yorumuna açık değildir artık. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sünnet koymuştur. Ömer radiyallahu anh dediği gibi. Yani biz bir şey bilmezken Allah Resulü bize hidayetle geldi. Ve aynı şey bizim de aklımıza takıldı. Allah Resulü'ne sorduk. Ayette ne diyor? Korku hali varsa. Düşmanların size zarar dokundurmasından korkarsanız namazı kısaltmanız diyor. E böyle bir şey yok şimdi ey Allah'ın Resulü dedi ki bu Allah'tan sizedir ihsandır bunu alın kabul edin bunların hepsi yani bu söylemeye çalıştığımız şeylerin hepsi işte dinin ibadetlerdeki e, dengeli tutum takınmaya yönelik teşvikleriyle alakalı şeyler ibadetlerin ruhu dinin aslının ruhu bir kimse dindeki ibadetlerdeki ruhsatları alıyorsa bu kınanmaz bilakis kınanan kimdir dikkat edin ben sabaha kadar namaz kılacağım diyen kınanmıştır. Allah Resulü Aleyhisselam benim sünnetimden değildir diyor buna. Bunu yapan. Evlenmeyeceğim diyen, evlenmemek ne demek? Bak şehevi isteklerden uzak duruyor Allah için. Yani bir samimiyetle yapıyor bunu. Bir insanın yani bu şehvi duygulardan kendini alıkoymaz tamamen yani hadımlaşmak bağısına bu e, ciddi bir şeydir yani. Ciddi bir rahiplik. Yani kendini ibadete vermeyişidir. Allah Resulü bundan hoşlanmıyor. Benim sünnetim. Bak Allah'tan daha çok korkan benim. En iyi bilen benim. Ve bu benim sünnetim. İnsan tabiatında en iyi bilen Allah Azze ve Celle bunu ölçü kılmıştır. Dolayısıyla bugün bazıları evlenmeyerek evlenmeyerek işte dine hizmet için, ilim için veya başka gayeler için daha fazletli olanını, yaptığını zannederse, mesela ben cihad edeceğim, o yüzden evlenmeyeceğim. Çoluk çocuğum rezil olmasın. Veya çoluk çocuk beni cihattan alıkoymasın. Kardeşim senin önünde Allah Resulü örnek. Allah Resulü cihad etti. Sahabeleri cihad etti. Onların çoluk çocuğu vardı. Hem çoluk çocuğun olacak, hem de cihattan alıkonmayacaksın. Hem çoluk çocuğun olacak, hem ilimden geri kalmayacaksın. Kim ilim, Tahsiz etmek istiyorsan, bekar kalmalısın, evlenmemelisin diyorsa dinde bir bidat çıkarmış olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine rağmen yorum yapmış olur. Cihad etmek istiyorsan, evlenmemen lazım, çoluk çocuk seni alıkoyar diyorsa, Allah Resulü'nün sünnetine rağmen bir söz söylemiş, kelam yapmış olur yani. Evet, bu konuda örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan burada, ee, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde belirtilen dengeyi aşmamak. Ne geri kalmak babından, ne orada çizilen sınırı aşmak babından. Bölümün son hadisi İbn Abbas radıyalanmadan. Bu da ilginç bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken, ayakta duran bir adam gördü ve kim olduğunu sordu. O Ebu İsrail'dir. Güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve devamlı oruç tutmayı adamıştır dedi. Adam, yani bir de Arabistan toprakları, yani sıcak memleket, güneşin altında Allah için ben güneşte duracağım. Konuşmayacağım, yemeyeceğim, içmeyeceğim. Bu şekilde ve oturmayacağım da diyor. Gölgeye de geçmeyeceğim. Sırf Allah için bunu yapacağım. Kendimi Allah yolunda böyle feda ediyorum diyor yani bu adam. Allah Resulü Aleyhisselatü ve buyurdu ki, ona söyleyin, konuşsun. Yani konuşmama Susma orucu yok bu dinde. Konuşsun, gölgelensin, gölgeye geçsin, ayakta da durmasın, otursun ve orucunu tamamlasın. Yani meşru olmayanların hepsini <gülüyor> iptal etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ama meşru olana devam etsin. Evet, yemeyecek, içmeyecekse oruç tutmak meşrudur. Bunu yapsın ama gölgede yapsın. Yani bazıları diyor ya şimdi, işte uykuyu orucu uykuya tutturuyorsun. Yani bazıları mesela uyuyarak şey yapıyor bunu. Diğer bazıları da işte böyle oruç mu olur? Orucu uykuya tutturuyorsun diye kınıyorlar. Eğer uyku bir ihtiyaç olarak hazır olmuşsa uyku orucamanı değildir. Eğer uykuya oruç tutturmamak gibi böyle bir şey varsa bu yasak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmeliydi. Bu sahabeden gelmeliydi. Dolayısıyla bu Din kamildir dediğimizde işte biz bütün bunları kastediyoruz. Din kamildir, kitap ve sayı sünnetle kamildir. Kitap ve sünnetin dışında gelenler ise mesela bu alimler, sahabeler veya din adına konuşan ihtiyari veya gayri ihtiyari fetva veren bu ilim ehli kimselerin bu sözleri onlar Allah için iştahat etmişler ve elde ettikleri ilmi süzerek ümmete yardımcı olmaya çalışmış kimselerdir ve bundan dolayı da ecir almış kimselerdir. Fakat bu alimleri bulundukları mertebenin üzerine çıkarıp onların sözlerini sanki vahiyle eş değermiş gibi Allah Resulü'nün sözüyle eş değermiş gibi bir mertebeye koymak sıkıntılı. Problem burada. Yani açıkça veremediğimiz bir sürü örnekler var burada şu an. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, herhangi bir şey. Mesela Kabirlerde Kur'an okumak. Kabirlerde Kur'an okumak hangi baptan? Eşyadan mı, ibadetten mi? Bu ibadetten dinle alakalı bir konu. öllerin Allah Resulü'nün ölülerinin, sahabenin ölülerinin, onların yakınlarının eğer ihtiyaç bu, böyle bir ihtiyaçsa, kabirlerinde Kur'an okunmaya ihtiyacı yok muydu? Fatiha okunmaya ihtiyacı yok muydu? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu yapmadı. Hatta Ayşe radıyallahu anha dedi ki: "Kabirlere uğradığımızda ne yapalım ya Allah'ın Resulü?" İşte "Esselamü aleyküm ya daraka kavmi müminîn." Yani böyle selam verin. İşte "Ğafarallahu Allahu ve aleyküm. İnşallah innâ bikum lahikun." Allah bizle de, sizle de başlasın. İnşallah biz de yakında cenarınıza katılacağız. Bu Şimdi tartışma açılıyor, işte Kur'an okunur mu okunmaz mı? Ne gerek? Bak Allah Resulü'nde yok bu. Eğer bir ihtiyaçsa, bir faziletse, bir ibadetse bunu mutlaka ve yapmalıydı. Allah Resulü'nde işaret olmalıydı. Veya hayızlı kadın Kur'an okur mu okumaz mı? Niye bunu tartışmaya açıyorsun ki? Tartışılmayacak bir konu bu. İşte günüp adam nasıl Kur'an okur? Eğer bu yasaklanması gerekiyorsa bunu Allah Resulü yasaklamalıydı. Ya benim içime sinmiyor. Senin içine sinmiyorsa sen yapma. Fakat din adına hüküm verme. Allah adına hüküm verme. Cünüpken Kur'an okumuyorsan okuma. Güzel. Yani abdestli olarak okumak, temiz bir halde okumak müstehaptır. Ama kadının hali çok daha başka. Çünkü cünüpün temizlenmesi gerekir. Su bulamıyorsa temmüm eder. Ama hayızlı kadın o belli süre boyunca Kur'an'dan sen bunu nasıl uzak tutarsın ki? Allah Resulü'nün hanımları vardı. 12 tane hanımı oldu. Allah Resulü'nün değişik dönemleri. 12 tane hanımı oldu. Kızları vardı. Sahabenin hanımları vardı. Bunların hayzı dönemleri vardı. Eğer Kur'an'dan yasaklanacaksa Kur'an okumaktan onlar yasaklanmalıydı önce. Allah Resulü yasaklamalıydı. Allah Resulü'nden yasak olmamasına rağmen sen nasıl yasak çıkarırsın? Sonrakiler nasıl yasak çıkarır? Din tamamlanmıştır. Allah Resulü vefat ettiğinde dediğimizde bu tartışmalara hiç gerek yok. Ama din tamamlanmıştır ama diyen insanlar, virgül atan insanlar bak aslında onlara göre din tamamlanmamış. Vahiy mertebesinde alimlerin görüşleri vardır, reyler vardır, başka şeyler vardır. Tuhaf tuhaf görüşler. Bunlardan birisi işte sayı hadisler sitesi, sayı hadisler.com sitesi. Hadisler sahi fakat... O oh, sayı hadislerin sınırında durmuyor, batıl bir sürü şey giydiriyor altına. Yahu sen insanları madem sayı hadislere çağırıyorsun, hadisin üzerine bari şunları söyleme ya. Allah Resulü böyle buyurmuştur ama işte şöyle de böyle. Bırak. Vallahu <gülüyor> Konuşulacakları Allah Resulü konuştu. Yasaklanacakları o yasakladı. Emredilecekleri o emretti. Şöyle buyuruyor kendisi. Sizi cennete yaklaştıracak her şeyi ve sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi size bildirmeden, emretmeden, yasaklamadan aranızdan ayrılmıyorum. Bu söz ne kadar net. İmam Malik Allah rahmet eylesin vefat edeceği zaman e, pişman bir halde ağlıyor. Diyor ki, yani şu an diyor imkanım olsaydı diyor, elimde olsa, rahmekallah. Böyle bir şey olsa şu vermiş olduğum fetvaları, yazmış olduğum Allah Resulü'nün hadisleri dışındaki şeylerin hepsini iptal etmek isterdim diyor. Ve Rabbimin huzuruna temiz bir şekilde gideyim. Keşke bu fetvaları hiç vermemiş olsaydım. Yani hadisin dışında başka bir şey keşke hiç konuşmamış olsaydım diyor. Vallahi bu İmam Malik Rahimullah bu fetva, verdiği fetvalardan dolayı işte günahkar olacağına biz inanmıyoruz da... E, İmam Malik'e yapılan aşırılıklar sebebiyle veya Ebu Hanife'ye veya diğer imamlara yapılan aşırılıklar sebebiyle insanlar ölçüyü kaçırıyorlar. Delilin yerini bilmemiz lazım. Dinde delil sadece vahidir. Diğerleri istiğnaz kabilindendir. İmam Malik'in görüşü, Şafii'nin görüşü, Ahmet bin Hanbel'in görüşü, Evzai'nin, Süfyan-ı Sevri'nin, sahabenin, tabi'nin görüşleri, rey olarak bu şekilde mesela Say-i aktardığımız sahabe fetvaları var. Veya tabiin fetvaları var. Bunları evet. neden aktarıyoruz? Din de delil olduğundan değil. İstinas için. Yani o meselenin hükmü kitap ve sünnetle sabittir. Fakat gönülde hiçbir kuşku kalmasın diye bak sahabe de bunu yapmış deriz. Mesela kitapta ve sünnette hayzl ve cünübün Kur'an okumasını yasaklayan bir delil yok. Aslında bu yetmeli. Ama istinas olsun diye bak Kur'an'ın müfessiri, tercümanı olan İbn Abbas Radyalı Hanım'a bile Cüneyb'in Kur'an okumasında sakınca görmezdi. Bu İbn Abbas'ın bu kavli, bu görüşü dinde delil olduğundan zikretmiyoruz burada, dikkat edin. Yani aslen sabit olan bir meseleyi istiğna için, yani gönüllerde bir şey kalmasın, yani e, naslara karşı yaklaşımda e, sıkıntı hissedilmesin diye, biz bunu burada zikrettiğimizde işte sen madem İbn Abbas'ın bu sözünü delil alıyorsun biz de İbn Abbas'ın bu sözünü delil alırız kimse dememeli. Hayır İbn Abbas'ın görüşü delil değil. Bu söz dediğimde de delil değil. Ama dinde sabit olan bir hükümde istinas için yani gönüllerin ısındırılması için bir meseledir. Mesela İbn Teymiyeden bir fetva nakletmişiz ilmelde. Bazıları kıyas zannediyor böyle şeyleri. Hayır kıyas bu değil. Mesela ee, abdestliyken çorabına mesheden veya mestine mesheden mesteni çıkarsa abdest bozulur mu? Biz demişiz ki orada bozmaz. Çünkü bozan bozuluna dair e, delil yok bu konuda. Mesela sen e, abdest aldın. Mestini giydin. Sonra öyle vakti oldu. Abdest alırken mestinin üzerine mest yaptın, mes yaptın. Sonra bu mesti çıkardın. Abdest bozulur mu? İnsanların aklına bu tip şeyler gelebilir. Bize diyoruz ki burada bozulmaz. Niye? Çünkü bu abdest bozuculardan anlatılmamış Allah Resulü Aleyhisselatü Yani Allah Resulü abdest bozucu şunlardır diyerek işte mesle çıkarmak veya ayağa mesle şeyi çıkarmak dememiş. Ve burada hemen meselenin daha iyi muhatabın anlamasını sağlamak için İbn-i Teymiye'nin şu vecis sözünü aktarmışız. Mesela sen başına mesle diyorsun. Kafana saçlarına mesediyoruz. Sonra saçlarını kestirsen abdestin bozulur mu? Bozulmaz. Bu mesele de bunun gibi. Bu kıyas değil. Dikkat edin. Bu benzetmeler muhatabın olayı anlaması içindir. Yani hükmü sabit olan bir meseleyi anlaması içindir. Hükmü sabit olan bir meselenin muhatap tarafından anlaşılması için yapılan benzetmeler Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam tarafından da yapılmıştır. Birileri buna işte bak Allah Resulü de kıyas yapmış diyor. Böyle değil. Bir kere Allah Resulü kıyas yapamaz. Mümkün değil. Çünkü o şari konumundadır. Yani onun sözleri dindir bize. Onun sözleri vahidir Sen kıyasa ne zaman ihtiyaç duyarsın? Kitaptan ve sünnetten hükmünü bilemedin zaman. Yahu Allah Resulü'nün sözünün kendisi değil. Sen burada kıyastan nasıl bahsedersin? Kendi içerisinde bozuk bir söz. Allah Resulü kıyas yapmıştır demek. Bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın muhataplarına Meseleyi anlamalar için verdiği bir örnek. Şayet bu kıyas olsaydı mesela, en çok getirilen örnek. Senin borcun olsaydı, şey babanın borcu olsaydı sen onu ödemez miydin? Öderdim diyor. Babasının veya annesinin yerine bir ibadeti yerine getirmekten bahsediyorlar. Borcun olsaydı ödemez miydin? Öderdim. Allah olan borç ödenmeye daha layıktır diyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu söylenen söz kıyası yıkan bir sözdür. Kıyasa aykırı bir sözdür bu. Kıyasla hiç alakası yok. Nasıl? Çünkü kıyas olsaydı ne olması gerekirdi? Allah'a olan borç mu ödenmeye layıktır? İnsana olan borç mu ödenmeye layıktır? Allah'ın mı bu ödenmeye ihtiyacı var? Yoksa insanların mı ihtiyacı daha fazla? Allah'ın yani ibadetlerimize ihtiyacı yok. Ama insanların bu borçların ödenmesine ihtiyacı var. <gülüyor> Halbuki yani kıyasın gerektirdiği şeyin tam tersini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah'a olan borç ödenmeye daha layıktır. Akıl, kıyas şunu gerektirir. Allah'a olan borç ertelenmeye daha layıktır. İnsana olan borç daha önceliklidir. Akıl ve kıyas bunu gerektirir. Fakat Allah Resulü'nün kıyas diye delil getirdikleri şey e, kıyası yıkan bir söz. İşte fıkıh kitapları, e, kelamcıların oluşturdukları fıkıh kitapları. Yani Allah Resulü bir şey söylese de buna rağmen üstüne yorum yapılabilir diyenlerin e, fıkıh usulü kitapları budur türden şeylerle dolu. Kıyasın kapısı açılmıştır, reyin kapısı açılmıştır. Doğal olarak bunlara mukabil tasavuçlar da keşfin kapısını açmıştır. Buna zıt olarak yine Şialar 12 imamın bir nevi vahiy aldıkları yani vahiyle hareket ettikleri şeklinde daha başka şeyler yapmışlardır, itikatlar beslemişlerdir. Yani din onlara göre asla tamamlanmamıştır. Bunun neticesi sonuç olarak bugün içinde bulunduğumuz ortamda Kur'an ve sünnet asla kendisine başvurulmayan kaynaklardır. Yani Allah bir gecede Kur'an'ı kaldırsa, buhari Müslim bunlardan hiçbir şey kalmasa, hadiste bildiriliyor ya, Namaz nedir, oruç nedir bunlar bile bilmeyecekler. La ilahe illallah diyecekler. Bunun bile künhünü bilmeyecekler. Böyle bir zaman gelecek insanların başına. Ve Allah'ın gazabı üzerine olacak bu. Allah neden gazab edecek? İnsanların Bukhari'ye, Müslüme yanaşmaması. Kur'an'a yanaşmaması, sünnete yanaşmaması sebebiyle. Alakasız kalmaları sebebiyle. Kaldırsan ne olur ki bu toplumda? İnsanlar zaten Kur'an okumuyor. Yani okusa bile işte... E, Arapçasını okuyor ne dendiğini öğrenmeye dair yani burada ne emrediliyor, ne yasaklanıyor, ne anlatılıyor bunların içeriğini öğrenmeye dair bir çaba yok. Adam hafız yani Kur'an'ı ezberlemiş ama Allah'ın emirleri konusunda hiçbir bilgisi yok. Kur'an'daki emirler, yasaklar hakkında hiçbir bilgisi yok. Sünnet hakeza böyle. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet bir gecede yarın kaldırılsa onlar için hiç problem değil. Adamların re kitapları var, Risale-i Nur külliyatları var, şunları var, bunları var yani. Bunlar sayesinde Kur'an ve sünnete hiç ihtiyaç duymuyorlardı. Sadece işte gönülleri tatmin etmek için işlerine gelen noktaları alıyorlar. Burada söz daha da uzar. İbadetleri devamlı yapma ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetini ve edeplerini koruma bölümüyle Riyasal Kitap devam edecek. Bugünlük burada bırakalım. Subhanekallahü ve bihamdik ve eşhedü en la ve esteğfiruke ve